Allah için vurmuştum. Yavuz Sultan Selim Han Hazretleri çaldıran zaferini kazandıktan sonra ölüler arasında dolaşıyordu. Ölülerin içinde düşman askerlerinden birisinin kellesinin hiç zedelenmeden kesildiğini görüp merak etti ve yanında bulunan vezirlerine emrederek bu kelleyi tek vuruşla kim kesti ise onu bulun, bana getirin dedi. Paşalar hemen asker içine dağıldılar ve bu yiğit askeri aramaya başladılar. Sonra sonra nihayet o asker bulundu ve Yavuz Sultan Selim Han Hazretlerinin huzuruna getirildi. Yavuz o askere evladım bu başı böyle sen mi kestin diye sordu. Meselenin ne olduğunu pek anlayamayan asker biraz durakladıktan sonra ben kestim sultanım dedi. Yavuz askerden memnun olmuştu. Belinden kılıcını çekerek askere verdi. Ve orada bulunan ölüme mahkum esirlerden birisini göstererek şunun başını da öyle bir vurmaya kesebilir misin diye sordu. Asker so kanlılıkla kesebileceğini söyledi. Yavuz Sultan Selim Han, "Haydi görelim. Bakalım nasıl kestin." diyerek bir vuruşta kesilmesi için emir verdi. Elinde kılıç olduğu halde bekleyen genç yiğit bütün gücüyle vurduysa da kelle kopmadı. Yani asker harpte kestiği gibi adamı ensesinden kesememişti. Oradakiler şaşkınlık içinde iken, Yavuz askere niçin kesemediğini sorduğunda aldığı cevap çok cahili bir dikkat oldu. Asker Yavuz Sultan Selime hünkâr, harp meydanında Allah için kılıç vurdum ve bir vuruşta kestim. Fakat şimdi ise sizin rızanız için kılıç çekiyorum ve onun içinde bir vuruşta kesemedim. ''Allah rızası için yapılan bir işle, padişah iması için yapılan bir iş bir olmasa gerektir.'' dedi. Büyük kumandan Hazreti Yavuz, ''Ben anlamıştım zaten ondan olduğunu. Seni tebrik ederim evladım.'' dedi ve bir kese altın hediye etti.